Ermiş'in Bahçesi Yazan Halil Cipran Seslendiren Burak Aşkın Seçilmiş ve sevgili El Mustafa, kendisi için özel günün öğle vakti, hatırlama ayı olan teşrinde doğduğu adaya geri dönüyordu. Ve gemisi limana yaklaşırken geminin baş tarafında durdu. Denizcileri de etrafındaydı. Yüreğinde bir eve dönen vardı. Ve konuştu. Sesinde deniz vardı. Dedi ki: İşte doğduğumada, burada bile yeryüzü bizi gökyüzüne çıkaran bir şarkı ve yeryüzüne indiren bir bilmece, yer ve gök arasında bu şarkımızı getirip götüren, bilmecemizi çözen tutkumuzdan başka nedir ki? Deniz bir kez daha bizi kıyılara veriyor. Bizler onun dalgalarından bir diğeriyiz. Bizi oraya sesini duyurmak için götürüyor. Ama biz nasıl duyuracağız sesimizi, kalbimizin kaya ve kumlar üzerindeki dengesini bozmadan? Deniz ve denizcilerin kanunu şudur. Özgür olmak istiyorsan, sise dönüşmelisin. Nasıl ki sayısız nebula, güneşe ve aya dönüşecekse, Biçimsiz olan da sonsuza dek biçim arayacaktır. Ve biz, sertleşmiş kalıplar, birçok şeyi arayıp bu adaya geri döndüysek, bir kez daha sis olup başlangıcı öğrenmeliyiz. Tutkusu ve özgürlüğü mahvolandan başka, yaşayan ve yükseklere çıkan ne var orada? Sonsuza dek şarkılar söyleyip, sesimizi duyurduğumuz kıyıların arayışında olacağız. Ama... Ya kimsenin duymadığı kırılan dalga? O derin üzüntümüzü besleyen içimizdeki duyulmayandır. Hatta aynı zamanda ruhumuzu biçim vermek için oyup, kaderimizi şekillendiren de o duyulmayandır. Sonra denizcilerden biri öne çıktı ve dedi ki, ''Efendim, siz bize bu limana gelmemizde kaptanlık ettiniz.'' Ve bakın geldik. Ancak... Siz üzüntülerden ve kırılan kalplerden söz ediyorsunuz hala. Ve o yanıtladı. Özgürlükten ve daha büyük özgürlüğümüz olan sistem bahsetmedim mi size? Doğduğum adaya hac ziyaretine geliyorum. Acı içinde. Tıpkı katledilen birinin ruhunun katledenin önünde eğildiği gibi. Ve diğer denizci konuştu. Bakın. Rıhtımda onlarca insan var. Geleceğiniz günü hatta saati sessizlikleri içinde gayipten haber almışlar gibi ve tarlalarından, bahçelerinden sevgi ihtiyacı içinde sizi beklemek için toplanmışlar. El Mustafa uzağa, kalabalığa baktı. Kalbi onların özleminin farkındaydı. Ve sessizleşti. Ve insanlardan bir bağırış geldi. Bu bir hatırlama ve yakarma çığlığıydı. Ve o denizcilere bakıp dedi ki ''Ve ben onlara ne getirdim? Ben uzaklarda bir avcıydım. Bana verdikleri altın okları hedef alarak ve güçlükle bitirdim. Ama avımı yere indiremedim. Okları takip edemedim. Belki şimdi güneşte yere düşmeyen yaralı kartalların tüylerinin uçlarına takılmış yayılıyorlardır. Ve belki de Ok başları, ekmek ve şarap için onlara ihtiyacı olanların ellerine düşmüşlerdir. Nereye uçtuklarını bilmiyorum ama bildiğim şu ki onlar gökte bir kavis çizdiler. Böyle de olsa sevginin eli hala üzerimde ve siz denizcilerim hala benim görüşümde gidiyorsunuz. Ve ben dilsiz değilim. Mevsimlerin eli boğazıma yapıştığında haykırırım. Ve dudaklarım alevlerle yandığında sözlerimi ezgiyle söylerim. O bunları söylediği için denizcilerin yüreği burkulmuştu. İçlerinden biri dedi ki: Efendim, bize her şeyi öğretin. Kanınız damarlarımızda aktığından ve soluğumuz raihanınız olduğundan biz anlarız. Sonra onlara yanıt verdi ve sesinde rüzgar vardı. Beni doğduğum adaya öğretmen olmam için mi getirdiniz? Henüz bilgeliğin kafesine girmedim. Kendimden başka bir şeyden söz etmek için, ki bu da derini sonsuza dek çağıran derinliktir, çok genç ve körpeyim henüz. İlme sahip olmak isteyen, bırakın onu düğün çiçeklerinde ya da bir tutam kırmızı kilde arasın. Ben hala şarkı söyleyenim, hala toprağı söylerim. İki uyku arasındaki günü dolaşan kaybolmuş rüyalarınızı söylerim. Ancak denizi hayranlıkla seyredebilirim. Ve gemi limana girdi, rıhtıma ulaştı. Ve o böylece doğduğu adaya geldi. Bir kez daha kendi insanların arasında durdu. Ve bu insanların kalbinden, onun eve dönüş yalnızlığı içinde hissetmemesi için büyük bir haykırış yükseldi. Sonra susup onun sözlerini beklediler. Ancak yanıt gelmedi. Çünkü üzerinde anılarının üzüntüsü vardı ve yüreğinde dedi ki: Şarkı söylerim mi dedim? Hayır. Ağzımı açarım ki hayatın sesi çıksın ve rüzgara zevk ve destek için ulaşsın. Sonra annesinin bahçesinde onunla oynayan kız çocuğu Kerime konuştu ve dedi ki: 12 yıl yüzünüzü bizden sakladınız. Ve biz on iki yıldır sesinize aç ve susuz kaldık. Ve o kıza çoğalan bir sevecenlikle baktı. Çünkü o kız annesini ölümün beyaz kanatları aldığında onun göz kapaklarını indiren kişiydi. Ve onu yanıtladı. On iki yıl mı? On iki yıl mı dedin Kerime? Özlemimi yıldızlı asa ile ölçmedim ne de onun derinliğini dile getirdim. Çünkü sevgi vatan çektiğinde zaman ölçüsünü ve derinlik ölçüsünü yitirir. Çok uzun süren ayrılıkları taşıyan zamanlar vardır. Ancak ayrılmak aklın tükenmesinden başka bir şey değildir. Belki de biz hiç ayrılmadık. Ve El-Mustafa toplanan insanlara baktı. Ve hepsini gördü. Genci, yaşlısı, güçlüsü, çelimsizi rüzgar ve güneşin dokunuşlarıyla pembeleşmiş olanları, solgun çehrelileri ve yüzlerinde özlem ve sorgulamanın ışığı olanları. Ve biri konuştu. Dedi ki, ''Efendim, hayat umutlarımız ve özlemlerimizle amansızca başa çıktı. Kalplerimiz tedirgin ve anlamıyoruz. Dua ediyorum ki siz bizi rahatlatın ve bize üzüntülerimizin anlamlarını açıklayın. El Mustafa'nın yüreği anlayış kımıldadı ve dedi ki Hayat, yaşayan her şeyden daha yaşlıdır. Güzellik, daha güzel biri doğmadan kanatlanmıştır. Ve hatta gerçek, söylenmeden önce gerçektir. Hayat, sessizliklerimizde şarkı söyler. Uyuklarken rüya görür. Hatta biz yenik ve kendimizi düşük hissettiğimizde hayat tahta çıkmış ve yükselmiştir. Ve ağladığımızda hayat bize gülümser. Ve biz zincirlerimizi sürüklerken o özgürdür. Çoğunlukla hayata acımasız isimler veririz. Ancak sadece kendimiz acılı ve karanlıkta olduğumuz zamandır bu. Ve biz onu boş ve faydasız addederiz. Ama sadece ruhumuz viran yerlerde dolaşırken ve kalp kendini aşırı bilmekle sarhoşken, Hayat derin, yüksek ve uzaktadır. Ve sadece sizin geniş görüşünüz onun yalnızca ayaklarına uzanabilse de o aslında yakındır. Ve sadece soluğunuzun soluğu onun kalbine erişebilse de onun yüzünden gölgenizin gölgesi geçebilir. Ve en derinden gelen çığlığınızın yankısı onun göğsünde ilk bahar ve sonbahar olur. Ve hayat örtülü ve saklıdır tıpkı sizin yüksek benliğinizin örtülü ve saklı olduğu gibi ancak hayat konuştuğunda tüm rüzgarlar sözcük olur ve tekrar konuştuğunda dudaklarınızdaki gülümsemeler ve gözlerinizdeki yaşlar da sözcüklere dönüşür o şarkı söylediğinde sağırlar bile duyar ve alı konulur ve yürüyerek geldiğinde göremeyenler bile onu seyreder ve hayrete düşerler Sonra onu hayret ve şaşkınlık içinde takip ederler. Ve konuşmayı kesti. Büyük bir sessizlik insanları sardı. Ve o sessizlikte duyulmayan bir şarkı vardı. Ve onlar yalnızlıklarında ve acılarında rahatlatıldılar. Hemen onları terk edip bahçesine giden yolu izledi. Burası anne ve babasının bahçesiydi. Orada onlar ve onların ataları uyumuşlardı. Onu izleyenler vardı. Bu bir eve dönüştü ve o yalnızdı. Çünkü onun insanlarının adeti olan hoş geldin şölenini düzenleyecek hiçbir yakını kalmamıştı. Ama gemisinin kaptanı onlara akıl verdi. ''Bırakın, kendi yoluna gitsin. Çünkü onun ekmeği yalnızlığın ekmeğidir. Ve çanağında yalnız hatırlamanın şarabı vardır.'' Ve denizciler adımlarını durdurdu. Çünkü onlar da kaptanın dediğinin doğru olduğunu biliyorlardı. Ve rıhtımda toplanan herkes arzularının adımlarına gem vurdu. Sadece Kerime bir süre onun peşinden gitti. Onun yalnızlığına ve anılarına özlem duyarak. Ve konuşmadı. Dönüp kendi evine gitti. Bahçede badem ağacının altında ağladı. Ancak neye ağladığını bilmiyordu. Ve El-Mustafa geldi. Anne ve babasının bahçesini buldu. Bahçeye girdi. Ve kimse gelmesin diye ardından kapıyı kapattı. Ve kırk gün kırk gece o evde ve bahçede yaşadı. Kapıya bile kimse gelmedi. Çünkü kapı kapalıydı ve herkes onun yalnız kalmak istediğini biliyordu. Ve kırk gün kırk gecenin sonunda El-Mustafa gelebilsinler diye kapıyı açtı. Ve bahçede onunla olmak için dokuz kişi geldi. Çocukken birlikte oyun oynadığı arkadaşları olan denizciler. Ve bunlar onun havarileriydiler. Bir sabah havarileri onun etrafına oturdular. Ve onun gözlerinde uzaklar ve hatıralar vardı. Ve Hafız ismindeki havari dedi ki, ''Efendim, bize Orfales kentini ve on iki yıl kaldığınız toprakları anlatın.'' Ve El-Mustafa sessizleşti. Uzaklara, tepelere doğru ve geniş göklere baktı. Ve sessizliğinde kavga vardı. Sonra dedi ki, Arkadaşlarım, yoldaşlarım, inançlarla dolu ama dini olmayan bir millete acıyın. Dokumadığı giysiyi giyen, hasadını yapmadığı ekmeği yiyen, kendi cenderesinden geçiremediği üzümün şarabını içen millete acıyın. Zorbayı kahraman diye kabul eden, Şaşalı Fatih'i cömert farz eden millete acıyın. Rüyasındaki bir tutkuyu aşağılayan, Uyanırken ona teslim olan millete acıyın. Yalnızca bir cenaze töreninde yürürken sesini çıkartmayan, Yalnızca boynu taşla kılıç arasında kaldığında övünmeyen bir millete acıyın. Devlet adamı tilki olan, felsefecisi hokkabaz olan, ve sanatı ekleme ve taklitten oluşan millete acıyın. Yeni hükümdarını boru sesleriyle karşılayıp ve bir başka hükümdarı yine boru sesleriyle karşılamak için onu yuhalayarak gönderen millete acıyın. Bilgeleri yıllar içinde sağır ve dilsiz olmuş ve güçlü kişileri hala beşikte olan bir millete acıyın. Parçalara bölünmüş, ''Ve her parçanın kendini millet sandığı bu millete acıyın.'' Ve biri dedi ki, ''Bize şu an kendi yüreğinizde kıpırdanan şeyden bahsedin.'' Ve o konuşan kişiye dönüp baktı. Sesi tıpkı şarkı söyleyen bir yıldızı andırıyordu. Ve dedi ki, ''Uyanıkken kurduğunuz düşlerde susmuş ve derin benliğinizi dinlerken, düşünceleriniz kar taneleri gibi düşer.'' çırpınır ve boşluklarınızın tüm seslerini beyaz bir sessizlik bozar. Ve bu düşler yüreğinizde gökyüzü ağacı gibi tomurcuklanıp çiçek açan bulutlar değil de nedir? Ve düşünceler yüreğinizin rüzgarlarının tepelere ve çayırlara uçurduğu çiçek yaprakları değil de nedir? Ve hatta siz içinizdeki biçimsiz biçimlenene kadar huzuru beklerken kutlu parmaklar gri arzusunu kristal, güneş, ay ve yıldızlara dönüştürene kadar bulutlar toplanacak ve sürüklenecektir. Sonra yarı şüpheci Sarkis konuştu ve dedi ki, ''Ama ilkbahar gelecek ve düşlerimizin ve düşüncelerimizin karlarını eritip yok olacak.'' Ve o cevap verdi. ''İlkbahar pinekleyen ağaçlıklar ve üzüm bağlarının arasında, Aziz sevgilisini aramaya geldiğinde karlar gerçekten de eriyecek ve su olup vadideki ırmağa kavuşmak için mersin ağaçlarına ve defne ağaçlarına saki olmak için akacak. Aynı şekilde sizin ilk baharınız geldiğinde de yüreğinizin karları eriyecek ve böylece sırlarınız su olup vadideki haya tırmağına kavuşmak için akacak ve ırmak sırlarınızı sarmalayıp onu büyük bir okyanusa taşıyacak. Bahar geldiğinde her şey eriyip şarkılara dönüşecek. Yıldızlar da, büyük çayırlara yavaşça düşen koca kar taneleri de eriyecek ve şarkı söyleyen akıntılara dönüşecek. Onun yüzünün güneşi geniş ufuklara doğduğunda hangi donmuş ahenk akan bir melodiye dönüşmez ki? Aranızdan kim mersin ağacına ve defne ağacına saki olmak istemez ki? Daha dün kıpırdayan denizle kıpırdıyordunuz. Kıyısız ve benliksizdiniz. Sonra rüzgar, yaşam soluğunuz sizi yüzünüzde bir ışık örtüsüyle dokudu. Sonra eli sizi toplayıp şekil verdi. Ve dik başınızla siz yüksekleri aradınız. Ama deniz peşinizden geldi. Ve şarkısı hala sizinle. Siz soyunuzu unutsanız da o sonsuza dek anneliğini sürdürecek, ve sizi kendine çağıracak. Dağların ve çölün arasında dolaşırken onun serin yüreğinin derinliğini hep hatırlayacaksınız. Çoğunlukla neye özlem duyduğunuzu bilmeyeceksiniz. Ama onun geniş ve ritmik huzuruna özlem duyacaksınız. Başka nasıl olabilir ki? Yağmur, ağaçlık ve çardaklarda dans ettiğinde, bir nimet olan kar düştüğünde... Vadide sürülerinizi ırmağa götürdüğünüzde, Çayırlarınızda dereler gümüş akıntılar gibi yeşil giysiyle buluştuğunda, Bahçelerinizde erken çiğ taneleri gökleri aksettirdiğinde, Ovalarınızda akşam sisi yolunuzu yandan örttüğünde, Bütün bunlarda deniz sizinledir. Mirasınızın şahidi, sevginizin talibidir. Denize akan içinizdeki bir kar tanesidir. Ve bir sabah bahçede yürürlerken kapıda bir kadın belirdi. Ve bu El Mustafa'nın çocukluğunda kardeşi gibi sevdiği Kerime'ydi. Ve Kerime orada hiçbir şey demeden kapıyı çalmadan durdu. Sadece bahçeye özlem ve hüzünle bakıyordu. Ve El Mustafa onun göz kapaklarındaki tutkuyu gördü. Hızlı adımlarla duvara ve kapıya geldi. Ona kapıyı açtı ve onu içeriye buyur etti. Kerime dedi ki, neden kendini hepimizden geri çektin, bizi çehrinin ışığından mahrum yaşamak zorunda bıraktın? Bu kadar yıl seni sevdik ve sağ salim dönüşünü arzuyla bekledik ve şimdi insanlar senin için ağlıyor ve seninle konuşmak istiyor ve ben elçi olarak sana yalvarmaya geldim. ''Kendini bu insanlara göster. Bilgini onlarla paylaş. Kırık kalplerimizi rahatlat ve budalalığımızı eğit.'' Diye. El Mustafa cevap verdi. ''Tüm insanları bilge kabul etmiyorsan bana bilge deme. Ben hala dalında asılı duran taze bir meyveyim ve daha sadece dün bir çiçektim. Ve kimseye budala deme. Çünkü gerçekte biz ne akıllıyız ne de budala. Biz... Hayat ağacında yeşil yapraklarız ve hayat aklın ötesinde ve tabii ki budalalığın da ötesinde. Hakikaten kendimi sizlerden soyutladım mı? Bilmiyor musun ki ruhun düşlerde kapladığı yer dışında mesafe yoktur. Ve ruh o mesafeyi kapladığında o ruhta bir ritim haline gelir. Seninle arkadaşlık etmediğin komşunun arasındaki uzaklık, seninle yedi kara, yedi deniz ötede yaşayan sevgilinin arasındaki uzaklıktan daha fazladır. Hatırlamada mesafeler yoktur. Sadece farkında olmadan ne sesinin ne de gözlerinin daraltacağı bir uçurum vardır. Okyanusların kıyılarının ve yüksek dağlarının zirvelerinin arasında toprağın çocuklarıyla bir olmadan önce gitmeniz gereken gizli bir yol vardır. Ve anlayışınızla bilginiz arasında da İnsanla yani kendinizle bir olmadan önce keşfetmeniz gereken gizli bir patika vardır. Veren sağ elinizle alan sol eliniz arasında büyük bir boşluk vardır. Ancak her ikisini de veren ve alan olarak farz ederseniz bu boşluk kapanır. Çünkü boşluğun ancak alacak ya da verecek bir şeyiniz olmadığını bildiğiniz zaman üstesinden gelebilirsiniz. ''Gerçekte en büyük boşluk uyku halinizle uyanık olmanız arasındadır ve davranışınızla arzularınızın arasındadır. Ve gitmeniz gereken bir yol daha var. Hayatla bir olmadan önce gideceğiniz ama yolculuktan yorulmuşsunuz. O yüzden şimdi o yoldan bahsetmeyeceğim.'' Sonra kadınla birlikte ilerledi. O ve diğer dokuz kişi pazar yerine bile gittiler. Ve El-Mustafa insanlarla, arkadaşlarıyla ve komşularıyla konuştu. Yüreklerinde ve göz kapaklarında sevinç vardı. Ve dedi ki, ''Uykunuzda büyüyorsunuz ve hayatınızı tam manasıyla düşlerinizde yaşıyorsunuz. Çünkü günlerinizin tümü gecenin sakinliğinde elde ettiklerinize şükran duymakla geçiyor. Çoğunlukla geceyi dinlenme zamanı olarak düşünüp konuşuyorsunuz. Ancak gerçekte gece arama ve bulma zamanıdır. Gün size bilgi gücünü verir, parmaklarınıza alma hünerini öğretir. Ancak gece sizi hayatın hazine evine götürür. Güneş büyüyen her şeye, ışığa olan özlemi öğretir. Ama gece onları yıldızlara çıkarır. Aslında ormandaki ağaçlara ve bahçedeki çiçeklere duvak dokuyan gecenin sessizliğidir. Ve sonra zengin bir ziyafet verip gerdeği hazırlayan ve o kutsal sessizlikte yarın zamanın rahminde gebe kalır. Sizin için de bu böyledir. Arayışta et ve memnuniyet bulursunuz. Ve şafak vakti uyanışınız hafızanızı silse de düşlerinizin sofrası sonsuza dek kuruludur ve gerdek beklemektedir. Bir an o ve diğerleri sessiz kaldı. Ama yine onun konuşmasını bekliyorlardı. Sonra tekrar konuştu ve dedi ki ''Bedenlerde hareket etseniz de sizler birer ruhsunuz ve karanlıkta yanan gaz yağı gibi lambalarda saklı olduğunuz halde birer alevsiniz. Bedenleriniz dışında bir hiç olsaydınız, benim sizin önünüzde durup sizinle konuşmam ölülerin ölülere seslenişi gibi bir hiç olurdu.'' Ama öyle değil. İçinizde ölümsüz olan her şey gündüzleri ve geceleri özgürdür. Ve ne engellenebilir ne de barındırılabilir. Çünkü bu en yücenin isteğidir. Ne yakalanabilen ne de kafeslenebilen rüzgar gibi siz onun soluğusunuz. Ve ben de onun soluğunun soluğuyum. Ve aralarından hızla yürüyerek geçip tekrar bahçesine girdi. Ve yarı şüpheci herkes konuştu. Ve dedi ki, ''Ya çirkinlik? Çirkinlikten hiç bahsetmediniz.'' Ve El Mustafa yanıtladı. Sözlerinde bir kamçı vardı. Ve dedi ki, ''Arkadaşım, kim kapının önünden geçip kapını çalmadan sana konuk sevmez diyebilir? Ve kim sana sağır ve düşüncesiz diyebilir eğer senin anlamadığın garip bir dilde konuşuyorsa?'' Sizin çirkinlik diye adettiğiniz, ulaşmak için hiç çaba harcamadığınız, kalbine girmeyi hiç arzu etmediğiniz değil midir? Çirkinlik bir dirhem de olsa bir şeyse, gözlerimizdeki kantardan ya da kulaklarımızı dolduran bal mumundan başka nedir ki? Hiçbir şeye çirkin demeyin arkadaşım. Kendi anılarının varlığında bir ruhun korkusu dışında. Ve gündüz beyaz kabakların gölgesinde otururken biri dedi ki ''Efendim, ben zamandan korkuyorum. Üzerimizden geçiyor, gençliğimizi çalıyor ve bize karşılığında ne veriyor ki?'' Ve o cevap verdi. ''Bir avuç toprak alın elinize. İçinde bir tohum ya da belki de bir solucan buluyor musunuz? Eğer eliniz geniş ve yeterince tahammüllüyse tohum orman olabilir.'' Solucan da bir melek sürüsü. Ve unutmayın ki, tohumları ormana dönüştüren ve solucanları meleklere dönüştüren yıllar şimdiye aittir. Tüm yıllar şimdiye aittir. Ve geçen yıllar, değişen düşüncelerinizden başka nedir ki? İlkbahar, sinenizde bir uyanıştır. Yaz, verimliliğinizin bilinmesidir. Sonbahar, Benliğinizdeki çocuğa ninni söyleyen eski çağ değil midir? Ve kış, diğer mevsimlerin düşleriyle uyunan büyük bir uykudan başka nedir ki? Ve meraklı havari Manus etrafına baktı ve çınar ağacına bağımlı çiçek açmış bitkiler gördü ve dedi ki, ''Asalaklara bakın efendim, onlara ne diyeceksiniz?'' Onlar güneşin kararlı çocuklarından yorgun göz kapaklarıyla ışığı çalan ve onların dallarında ve yapraklarında akan öz suyundan yararlananlardır. Ve o yanıtladı. Arkadaşım, hepimiz asalaklarız. Bizler, çimenliğe hayat vermek için çalışanlar, çimenliğin ne olduğunu bilmeden doğrudan çimenlikten alanlardan üstün değiliz. Bir anne çocuğuna şöyle diyebilir mi? Seni ulu annen olan toprağa ve ormana geri veriyorum. Çünkü sen benim yüreğimi ve ellerimi yoruyorsun. Ya da bir şarkıcı kendi şarkısına kızıp şöyle diyebilir mi? Şimdi yankıların mağarasına, geldiğin yere geri dön. Çünkü sesin nefesimi tüketiyor. Ya da çoban bir günlük hayvanına, seni götürecek otlağım yok, o yüzden kesilmelisin ve bu sebeple kurban edilmelisin diyebilir mi? Hayır arkadaşım, bütün bunlar sorulmadan cevaplanmıştır ve düşleriniz gibi siz uyumadan önce gerçekleşmiştir. Yasaya göre birbirimizin sırtında yaşıyoruz. Bırakın böyle sevecenlikle yaşayalım. Yalnızlığımızda birbirimizi arıyoruz. Yanı başına oturacak ocağımız olmadığında yollarda yürüyoruz. Arkadaşlarım, kardeşlerim, daha geniş yol hem cinslerinizdir. Bu ağacın üzerinde yaşayan bitkiler gecenin sessizliğinde topraktan sütü çeker ve toprak sakin düşlerinde güneşin göğsüne emer. Ve güneş, siz, ben, var olan her şey gibi kapısı açık ve sofrası hep kurulu olan prensin davetinde eşdeğer bir onurla oturur. Manus, arkadaşım, var olan her şey, var olan her şeyin sırtında yaşar. Ve olan her şey kıyısız bir şekilde en yüceliğin bereketinde yaşar. Ve bir sabah şafak vakti gökyüzü daha solgunken hep birlikte bahçede yürüdüler. Ve doğuya doğru bakıp doğan güneşin varlığıyla sessizleştiler. Bir süre sonra El Mustafa eliyle işaret etti. Ve dedi ki, Bir çiğ tanesinin üzerindeki güneş resmi güneşten daha az bir şey değildir. Hayatın ruhunuza yansıması da hayattan daha az bir şey değildir. Çiğ tanesi ışığı yansıtır. Çünkü o da bir ışıktır. Siz de hayatı yansıtırsınız. Çünkü siz de hayatsınız. Karanlık üzerinize çöktüğünde şöyle dersiniz. Bu karanlık daha doğmamış şafaktır. Ve gecenin doğum sancısı tam üzerimde olsa da şafak üzerime tepelere doğar gibi doğar. Zambakların akşam karanlığında damlasını oluşturan çiğ, sizin Tanrı'nın yüreğinde ruhunuzu toplamanıza benzer. Bir çiğ tanesi diyecektir ki, ben bin yılda bir çiğ tanesiyim. Ve siz cevap verirsiniz. Tüm yılların ışığının senin o yuvarlağında parladığını biliyor musun? Ve bir gece büyük bir fırtına çıktı. Ve El Mustafa ile havarileri, Dokuz havari içeri girdi ve ateşin etrafında sessizce oturdu. Havarilerden biri dedi ki ''Ben yalnızım efendim.'' Ve saatlerin darbeleri göğsümde ağır bir şekilde duyuluyor. Ve El Mustafa kalktı. Aralarında durdu. Ve büyük bir rüzgara seslenir gibi bir sesle dedi ki ''Yalnız.'' ''Ne olmuş yalnızsan? Yalnız geldiniz.'' Ve size yalnız geçeceksiniz. O halde kadehinizdekini yalnız ve sessizce için. Sonbahar günleri başka dudaklara başka kadehler verdi. Ve onları acı ve tatlı şarapla doldurdu. Tıpkı sizin kadehlerinizi doldurduğu gibi. Kadehlerinizdekini tadı sizin kanınız ve gözyaşlarınız olsa da yalnız başınıza için. Ve hayata size hediye ettiği susuzluk için teşekkür edin. Çünkü susuzluk olmasa yüreğiniz çıplak bir denizin kıyısı olur. Gelgit olmadan, şarkısız. Kadehinizdekini yalnız başınıza ve neşeyle için. Başınızın üzerine kaldırın. Ve yalnız başına içenlerin şerefine için. Bir kez ben yanımı arkadaşlar aradım. Ve onlarla ziyafet sofralarında oturdum. Ve onlarla doyasıya içtim. Ama onların şarabı benim başımın üzerine çıkmadı. Ne de sineme aktı. Sadece ayaklarıma indi. Aklım kumdu. Kalbim kilitlenip mühürlendi. Sadece ayaklarım onlarla onların sisi içindeydi. Ve bir daha arkadaş aramadım. Ne de onların sofralarında onlarla içtim. Ve bir gün... Yunanlı Fardus bahçede yürürken ayağını bir taşa çarptı ve sinirlendi. Döndü. Taşı eline aldı ve alçak sesle ''Yoluma çıkan cansız şey'' deyip taşı uzağa fırlattı. Seçilmiş ve sevgili El Mustafa dedi ki ''Niye cansız şey diyorsun? Bu bahçede bu kadar zaman kaldın ve burada cansız hiçbir şeyin olmadığını bilmiyor muydun?'' Her şey günün bilgisi ve gecenin görkemi dahilinde yaşar ve parlar. Sen ve taş birsiniz. Sadece kalp atışlarınız farklı. Senin kalbin biraz daha hızlı atıyor değil mi arkadaşım? Evet ama çok da sakin değil. Ritmi başka bir ritim olabilir. Eğer ruhunun derinliklerini dinleyip boşluğun yüksekliğini ölçsen sadece bir merodi duyarsın. Ve o melodide taş ve yıldız birlikte şarkı söyler. Biri diğeriyle tam bir uyum içindedir. Eğer sözlerimi anlamıyorsan, bir sonraki şafağı bekle. Eğer bu taşa kendi körlüğün yüzünden çarptığın için lanet ettiysen, başın yıldıza gökte rastladı diye ona da mı lanet edeceksin? Ama taşları ve yıldızları bir çocuğun vadi zambaklarını topladığı gibi toplayacağın gün gelecek ve o zaman anlayacaksın ki her şey canlıdır ve güzel kokar. Haftanın ilk gününde mabedin çanları kulaklarda duyulduğunda biri dedi ki, Efendim, burada Tanrı ile ilgili çok konuşma duyuyoruz. Siz onunla ilgili ne diyeceksiniz? Gerçekte kimdir Tanrı? Ve o onların önünde genç bir ağaç gibi rüzgar ya da fırtınadan korkmadan durup dedi ki, Şimdi düşünün sevgili arkadaşlarım. Bir kalp düşünün ki hepinizin kalplerini içinde barındıran. Bir sevgi düşünün hepinizin sevgisini sarmalayan. Bir ruh düşünün tüm ruhlarınızı saran. Bir ses düşünün hepinizin sesini kaplayan. Tüm sessizliklerinizden daha sessiz ve zamansız. Tüm benliğinizle algılamaya çalışın. Tüm güzelliklerden daha görkemli bir güzellik, deniz ve ormanın tüm şarkılarından daha büyük bir şarkı, bir majeste, elinde içindeki yedi yıldızın çiğ tanelerinin parıltısından başka bir şey olmayan asasıyla bir tahta oturmuş. Ki onun için, Orion sadece bir ayak taburesi olur. Şimdiye kadar hep yiyecek, barınak, giysi ve gereç aradınız. Şimdi... Ne oklarınızın hedefi olan ne de sizi doğa şartlarından koruyacak taş bir mağara olan onu arayın. Sözcüklerim size taş ya da bilmece gibi geliyorsa yine de arayın. Kalpleriniz kırılmış olabilir ya da sorgulamanız sizi insanların Tanrı dediği o en yüce olan doğanın sevgisi ve aklına ulaştırabilir. Ve hepsi sessizleşti. Yürekleri karma karışık olmuştu. El Mustafa sevecenlikle duygulandı. Fakat onlara şefkatle baktı ve dedi ki: Tanrılardan daha ziyade komşularınızdan, kardeşlerinizden ve evinizdeki, tarlanızdaki doğal olaylarından konuşalım. Bulutlara zevkle yükselir ve onu yükseklik addedersiniz. Utsuz bucaksız denizi geçer ve onun uzaklık olduğunu iddia edersiniz. Ama ben size derim ki, Toprağa bir tohum ekseniz, Daha büyük bir yüksekliğe erişirsiniz. Ve sabahın güzelliğinde, Bir komşunuza selam verseniz, Daha büyük bir denizi geçersiniz. Sık sık Tanrı'nın, Sonsuzluğun şarkısını söylersiniz. Ama gerçekte şarkıyı duyamazsınız. Bu, Acaba ötücü kuşları, rüzgarda dallarını terk eden yaprakları dinlediğiniz için olabilir mi? Ama unutmayın ki bunlar yalnız dalları terk ettiklerinde şarkı söylerler. Sizden rica ediyorum. Tanrı'dan bu kadar özgürce bahsetmeyin. Onun yerine birbirinizden konuşup birbirinizi anlamaya çalışın. Komşu komşuya. Çünkü anne kuş gökyüzüne uçarsa... Yavru kuşu kim besleyecek? Ya da hangi anemon çiçeği başka bir anemon çiçeğinden gelen arı tarafından doğru kullanılmazsa tam anlamıyla açabilir? Sadece küçük benliklerinizde kaybolduğunuz zaman Tanrı dediğiniz gökyüzünü arıyorsunuz. Bu kendi ulu benliklerinize giden yolları bulmanız olabilir mi? Ya da daha az aylak olup yolları aşındırmanız olabilir mi? Denizcilerim ve arkadaşlarım, anlayamadığımız Tanrı'dan daha az söz etmek ve anlayabildiğimiz birbirimizden daha çok söz etmek akıllıca olur. Ve bir sabah havarilerden biri ona doğru gelip dedi ki, ''Efendim, üstüm başım eskidi ve başka da yok. Beni bırakın pazara gidelim. Olur ya, belki kendime üst baş tedarik ederim.'' El Mustafa genç adama baktı. Ve dedi ki, bana giysini ver. Adam onun dediği gibi yaptı. Ve öğlen vakti çıplak kaldı. Ve El Mustafa genç bir atın yolda koşarken çıkardığı ses gibi bir ses de dedi ki, Arkadaşlarım ve denizcilerim, sadece çıplaklar güneşte yaşar. Sadece dümensizler büyük denizde gider. Sadece geceyle karanlık olanlar şafakla uyanır. Sadece kökleri kar altında uyuyanlar bahara erişir. Hatta sizler de kökler gibisiniz. Kökler gibi basitsiniz. Ancak siz topraktan akıl almışsınız. Ve siz sessizsiniz. Ancak doğmamış dallarınızda dört rüzgarın korosu var. Siz kırılgan ve şekilsizsiniz. Ancak siz dev çınarların ve söğütlerin gökyüzüne doğru başlangıçlarısınız. Bir kez daha söylüyorum. Sizler çimenle hareket eden göklerin arasında birer kökten başka bir şey değilsiniz. Ve ben çoğunlukla sizi ışıkla dans etmek için yükselirken gördüm. Ama aynı zamanda utandığınızı da gördüm. Tüm kökler biraz utangaçtır. Yüreklerini o kadar uzun süre gizlemişlerdir ki yürekleriyle ne yapacaklarını bilmezler. Ama Mayıs gelecek. Mayıs huzursuz bir bakiredir ve tepelere ve ovalara annelik yapar. Ve mabette hizmet edenlerden biri yalvararak dedi ki, ''Öğretin bize efendim, öğretin ki bizim sözlerimiz de sizinkiler gibi insanlara şarkı ve iltifat olsun.'' Ve El mustafa dedi ki, Sözlerinizin ötesine yükseleceksiniz. Ama yolunuz aynı kalacak. Bir ritim ve bir koku. Aşıklar için bir ritim ve tüm sevgililer için bir ritim. Ve hayatlarını bahçede yaşayanlar için bir koku. Ama siz sözlerinizin ötesine, yıldız tozlarının düştüğü bir zirveye yükseleceksiniz. Ve ellerinizi dolana kadar açacaksınız. Sonra beyaz yuvada bir yavru kuş gibi yatıp uyuyacaksınız. Ve beyaz menekşelerin baharı düşlediği gibi yarınınızı düşleyeceksiniz. Evet, sözlerinizden daha derine ineceksiniz. Akarsuların kaybolmuş kaynak başlarını arayacaksınız. Ve hatta şimdi duymadığınız derinliklerin uzak seslerinin yankılandığı gizli bir mağara olacaksınız. Sözlerinizden daha derine gideceksiniz. Evet. Tüm seslerden daha derine. Toprağın kalbine ve orada aynı zamanda saman yolunda da yürüyen onunla yalnız kalacaksınız. Ve bir aradan sonra havarilerden biri sordu. Efendim, bize olmaktan bahsedin. Olmak nedir? Ve El Mustafa ona uzun uzun baktı ve onu sevdi. Ayağa kalkıp onlardan uzaklaştı. Geri dönüp dedi ki Bu bahçede annemle babam yatıyor. Yaşayan eller tarafından gömülmüş. Ve bu bahçede geçen yılın tohumları gömülü duruyor. Buraya rüzgarın kanatları tarafından getirilmiş. Binlerce kez annem ve babam buraya gömülecek. Binlerce kez rüzgar tohumları gömecek. Ve binlerce yıl sonra siz, ben ve bu çiçekler şimdiki gibi bu bahçede bir araya geleceğiz. Ve hayatı seviyor olacağız. Boşluğu düşlüyor ve güneşe doğru yükseliyor olacağız. Ama bugün olmak akıllı olmaktır. Ancak aptala da yabancı olmamaktır. Güçlü olmaktır. Ama zayıfı telafi etmek değildir. Küçük çocuklarla bir baba gibi değil onların oyunlarını öğrenen arkadaş gibi oynamaktır. Yedi nehir ötede de olsa bir şairi aramak ve onun varlığında huzur duymak. Bir şey istemeden, bir şeyden kuşku duymadan ve dudaklarınızda bir soru olmadan. Sizi uçurumun kenarına götürse de güzelliği takip etmek. O kanatlı, siz kanatsız olsanız da o uçurumun kenarının ötesine gitse de onu takip etmektir. Çünkü güzelliğin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur. Bahçesiz bir duvar olmak, bekçisiz bir bağ ve yoldan geçenlere sonsuza dek açık olan bir hazine evi olmaktır. Soyulmak, aldatılmak, kandırılmak, yanlış yönlendirilmek, tuzağa düşürülmek, alay konusu olmak, ve yine de büyük benliğinizin yüksekliğinden aşağı bakıp gülümsemek. Bahçenize yapraklarınızla dans etmeye ilk baharın geleceğini bilmek ve üzümlerinizi olgunlaştıracak son baharın geleceğini bilmek. Pencerelerinizden biri doğuya açıksa hiç de yalnız olmayacağınızı bilmek. Bütün o yanlış yapanların, hırsızların, hilebazların, ihtiyaç sahibi kardeşleriniz olduğunu bilmek. Olmak, gören parmaklarla dokumacı olmaktır. Işığı ve yeri önemseyen bir inşaatçı olmaktır. Bir çiftçi olmak ve ektiğiniz her tohumla bir hazine sakladığınızı hissetmektir. Bir balıkçı ve avcı olup, balık ve avınız için üzüntü duymaktır. Ancak insanlığın açlığı ve ihtiyacı için daha çok üzülmektir. Arkadaşlarım, sevdiklerim, cesur olun. ''Ve ezilmeyin, engin olun, hapsolmayın ve hepimizin son saatimize kadar yüce benliğiniz olun.'' Ve konuşmayı kesti. Dokuz kişinin üzerine hüzün çöktü. Kalpleri ondan uzaklaştı. Çünkü sözlerini anlamamışlardı. Ve üç denizci denize açılmak için istek duydu. Mabette hizmet edenler tapınağın tesellisi için özlem duydu ve onun oyun arkadaşları pazara gitmek istedi. Hepsi onun sözlerine kulaklarını tıkamışlardı ki, onların sesi onun üzerinde yorgun ve evsiz kuşların sığınak arayışı gibi geri döndü. Ve El Mustafa bahçede onlardan uzaklaştı. Ne bir şey söyledi, ne de onlara baktı. Onlar aralarında gitmeye duydukları arzu için akıl yürütüp, özür dilemenin yolunu aradılar ve döndüler. Herkes kendi yerine gitti ki seçilmiş ve sevgili El-Mustafa yalnız kaldı. Gecenin karanlığı bastığında o adımlarını annesinin mezarına doğru attı. Ve mezarın üzerine doğru büyüyen sedir ağacının altına oturdu. Ve gökyüzüne büyük bir ışığın gölgesi düştü. Ve bahçe toprağın göğsünde bir mücevher gibi parladı. Ve El-Mustafa ruhunun yalnızlığında haykırdı. Ruhum kendi olgun meyveleriyle ağır yüklü. Gelip onlardan alıp mutlu olacak kim var orada? Bir oruç tutmuş, kalbi içten ve cömert, orucunu gelip benim güneşe ilk mahsullerimle açacak ve benim kendi bereketimin yükünü hafifletecek kimse yok mu? Ruhum asırların şarabıyla taşıyor. Gelip içecek, susamış biri yok mu? Bakın, bir vardı, kavşakta dikilen, ellerini öne doğru gelip geçenlere uzatmış ve elleri mücevherlerle dolu ve gelen geçene seslendi. Bana merhamet gösterin ve benden alın, Tanrı adına, ellerimden alın ve beni teselli edin. Ama gelen geçen ona baktı ve onun ellerinden hiçbir şey almadı. Hediyelerle dolu bir eli uzatıp, bir şey alacak kimseyi bulamamaktansa elini almak için uzatan bir dilenci olmayı tercih ederdi. Evet, soğuktan titreyen bir el ve göğsüne götürdüğünde boş bir el. Bakın, bir de merhametli bir prens vardı. İpek çadırlarını dağlarla çöl arasına kuran ve hizmetkarlarına ateş yakmalarını söyleyen, Yabancılara ve gezginlere işaret olsun diye, esirlerini yolu gözlemeye gönderen, belki bir misafir alıp getirirler diye. Ama çölün yolları ve patikaları yol vermezdi ve onlar kimseleri bulamadılar. O prens hiçbir yere ve hiçbir zamana ait olmayan yiyecek ve barınak arayan bir adam olmayı yeğlerdi gereçleri dışında ve toprak kabı dışında hiçbir şeyi olmayan bir gezgin olmayı yeğlerdi. Çünkü o zaman gece olduğunda kendisi gibi kişilerle karşılaşırdı. Hiçbir yer ve zamana ait olmayan şairlerle karşılaşırdı. Ve sefilliklerini, anılarını ve hayallerini paylaşırlardı. Ve bakın, büyük kralın kızı uykusundan uyandı. İpek giysilerini giydi. İncilerini ve yakutlarını taktı, saçına misk serpti, ellerini ambere batırdı. Sonra kulesinden aşağıya, gecenin şebneminin onun altın sandaletleriyle buluştuğu bahçesine indi. Gecenin sessizliğinde bir çiftçinin kızı bir tarlada koyunlarını gözetleyen ve akşam vakti kıvrılan yolların tozları ayaklarında ve bağların kokuları elbiselerin kıvrımlarında babasının evine dönüyordu. Gece olduğunda ve gece meleği dünyanın üzerine indiğinde adımlarını gizlice nehir vadisine, sevgilisinin beklediği yere çevirdi. Manastırda kalbi tütsüyle yanan bir rahibe mi olsaydı, yoksa kalbi rüzgara yükselip ruhunu yoran bir mum mu olsaydı, daha büyük bir ışığa doğru yükselen, tapınan, seven ve sevilen herkesle birlikte? Yaşlanmış bir kadın mı olsaydı, Güneşte oturup gençliğini paylaşanları hatırlayan. Gece derine ilerledi. El Mustafa geceyle karardı. Ve ruhu bir bulut gibi hafifti. Ve yine haykırdı. Kendi olgun meyveleriyle ağır yüklü ruhum. Kim gelip yiyip mutlu olacak? Ruhum kendi şarabıyla taşıyor. Kim döküp içecek? Ve çöl sıcağında serinleyecek. Çiçeksiz ve meyvesiz bir ağaç mı olsaydım? Çünkü bolluk bereketinin acısı çoraklığın acısından daha kötüdür. Kimsenin ondan bir şey almadığı zenginin üzüntüsü, kimsenin bir şey vermediği dilencinin üzüntüsünden daha büyüktür. Kurumuş, kavrulmuş bir kuyu mu olsaydım insanların içime taş attığı, Buna dayanması, insanların yanından geçip içmediği akan suyun kaynağı olmaktan daha iyi ve daha kolay olurdu. Ayaklar altında çiğnenen saz mı olaydım, bu gümüş telli billir olmaktan daha mı iyi olurdu, sahibinin parmaklarının olmadığı, çocuklarının da sağır olduğu bir evde. Yedi gün ve yedi gece geçmişti ve hiç kimse bahçenin yakınına uğramamıştı. O acıları ve anılarıyla baş başaydı. Hatta onun sözlerini sevgi ve sabırla dinleyenler bile diğer günleri kovalamak üzere dönüp gitmişlerdi. Yalnız Kerime geldi. Sessizlik yüzünde bir perde gibiydi. Elinde tabak ve bardak, onun yalnızlığı ve açlığı için içecek ve et vardı. Elindekileri onun önüne koydu ve yürüyüp gitti. Ve El Mustafa kapının iç tarafındaki ak kavakların yanına geldi ve yola bakarak oturdu. Bir süre sonra yolun üzerinde bir toz bulutunun kendine doğru geldiğini fark etti. Ve o bulutun içinden dokuz havari ve önlerinde onlara mihmandarlık eden Kerim'e çıktı. Ve El Mustafa ilerledi. Onları yolda karşıladı. Onlar içeriye girdiler. Hepsi sanki bir saat önce gitmiş gibiydiler. Onun sade sofrasında onunla birlikte yemek yediler. Sonra Kerime sofraya ekmek ve balık koydu. Ve şarabın sonunu onların bardaklarına doldurdu. Şarabı koyarken efendisine yalvardı. ''Bırakın beni, şehre gidip şarap alayım ve içkilerinizi tazeliyim." Ve o Kerime'ye baktı. Gözlerinde yolculuk ve uzak diyarlar vardı. Ve dedi ki, ''Hayır.'' Bu yeterli. Ve yediler, içtiler, mutlu oldular. Bitirdiklerinde El Mustafa büyük, derin ve ayın altındaki metcezir gibi dolu bir sesle konuştu. Ve dedi ki, Arkadaşlarım, yoldaşlarım, bugün ayrılmalıyız. Uzun zamandır en dik dağları tırmandık ve fırtınalarla boğuştuk. Açlığı tattık, düğün sofralarında oturduk. Çoğunlukla çıplaktık ama kral giysileri de giydik. Gerçekten çok uzun yollar gittik ama şimdi ayrılıyoruz. Siz birlikte yolunuza gitmelisiniz. Ben de tek başıma kendi yoluma. Denizler ve geniş topraklar bizi atarsa da kutsal dağ olan yolculuğumuzda hala arkadaş olacağız. Ancak kendi yollarımıza gitmeden önce size yüreğimin başaklarını vereceğim. Kendi yolunuza şarkı söyleyerek gidin. Ama her şarkı kısa olsun. Çünkü dudaklarınızda erken sona eren şarkılar yüreklerde yaşamaya devam eder. Güzel bir gerçeği az sözcükle ifade edin. Ama kötü bir gerçeği asla telaffuz etmeyin. Güneşte saçları parlayan genç kıza sabahın kızı olduğunu söyleyin. Ama eğer bir görmeyenle karşılaşırsanız, ona geceyle aynı olduğunu söylemeyin. Flüt çalan birini sanki Nisan ayını dinler gibi dinleyin. Ama eleştiren ve hata arayan birini konuşurken duyarsanız kemikleriniz kadar sağır olun ve hayalleriniz kadar uzak olun. Sevgili arkadaşlarım, yolunuza çizmeli adamlar çıkabilir. Kanatlarınızı onlara verin ve boynuzlu adamlar. Onlara defne çelenkleri verin ve pençeli adamlar. Onlara tırnak olsun diye çiçek yaprakları verin ve sivri dilli adamlar. Onlara baldan sözler verin. Evet, bunlarla ve daha fazlasıyla karşılaşabilirsiniz. Koltuk değnekleri satan sakatlarla karşılaşabilirsiniz. Ve ayna satan görmeyenlerle ve tapınağın kapısında dilenen zengin adamlarla. Sakatlara çevikliğinizi, göremeyenlere görüşünüzü ve zengin dilencilere de kendinizden verin. Onlar en çok ihtiyacı olanlardır. Çünkü mal varlıkları olsa da elini sadaka için ancak gerçekten fakir olanlar uzatır. Arkadaşlarım ve dostlarım, şunu hatırlayın. Size vermeyi değil almayı öğretiyorum. Feragatı değil başarmayı öğretiyorum. Baş eğmeyi değil, dudaklarınızda bile gülümsemeyle anlamayı öğretiyorum. Size sessizliği değil, yüksek sesli olmayan bir ezgiyi öğretiyorum. Size içinde tüm insanları barındıran üstün benliğinizi öğretiyorum. Ve sofradan kalkıp doğruca bahçeye gitti. Ve gün solarken sedir ağaçlarının gölgesinde yürüdü. Ve onlar onu biraz geriden izlediler. Çünkü yürekleri ağırlaşmıştı. Dilleri ağızlarının tavanına yapışmıştı. Sadece Kerime elindekileri bıraktıktan sonra ona doğru yaklaştı. Ve dedi ki, ''Efendim, bırakın size yarınki yol için yiyecek hazırlayayım.'' Ve o ona bundan başka dünyaları da görmüş gözlerle baktı. Ve dedi ki, ''Sevgili kardeşim, yemek hazır.'' Zamanın başlangıcından beri hazır. Yiyecek ve içecek de hazır. Yarın için, dün için, bugün için. Gidiyorum. Ama eğer henüz söylenmemiş bir gerçekle gidersem, o gerçek beni arar ve bulur. Yeniden ve benim unsurlarım sonsuzluğun sessizliklerine dağılmış olsa da, yine sizin önünüze gelip, kalbimde o sınırsız sessizliklerden yeni doğmuş bir sesle size yeniden konuşurum. Ve eğer bir güzellikten size söz etmediysem, tekrar hem de kendi ismim olan El Mustafa diye çağrılırım ve size bir işaret veririm. Ki siz eksik kalanları konuşmak için geldiğimi anlarsınız. Çünkü Tanrı insanlıktan saklanmaktan acı duyar. İnsanlığın kalbinin ekseninde, sözlerinin örtük olmasından acı çeker. Ölümün ötesinde yaşayıp, Kulaklarınıza şarkı söyleyeceğim. Büyük deniz dalgaları beni denizin derinlerine geri getirdiğinde bile. Sofranızda bedenim olmadan oturacağım. Ve sizinle görünmez bir ruh olarak tarlalarınıza geleceğim. Ateşinizin kenarında görünmez bir misafir olarak duracağım. Ölüm sadece yüzümüzü kaplayan maskeleri değiştirir. Oduncu yine oduncu, çiftçi yine çiftçidir. Rüzgara şarkı söyleyen, hareket eden gök kubbeye de söyleyecektir. Ve havariler taş gibi hareketsizdi. Ve onun dediği yüzünden kalpleri mahsundu. Gidiyorum. Ama kimse onu durdurmaya çalışmadı ya da arkasından gitmedi. Ve El Mustafa annesinin bahçesinden çıktı. Adımları çabuk ve sessizdi ve bir dakika içinde şiddetli rüzgarda savrulmuş bir yaprak gibi onlardan uzaklaştı. Ve onlar soluk bir ışığın göğe yükseldiğini gördüler. Ve dokuz havari yoldan aşağı yürüdüler. Ancak Kerime yaklaşmakta olan gecenin içinde durdu ve gündüzle alacakaranlığın birlikteliğini izledi ve yalnızlığını ve terk edilmişliğini onun sözleriyle avuttu. Gidiyorum ama söylenmemiş bir gerçekle gidiyorum. O gerçek beni arayıp bulacak ve ben yeniden geleceğim. Gece olmuştu. O tepelere erişmişti. Adımları onu sisin içine götürmüştü ve her şeyden gizli kayalıkların ve sedir ağaçlarının arasında duruyordu. Konuştu ve dedi ki ''Sis'' ''Kız kardeşim, küflenmemiş beyaz soluk. Sana döndüm. Beyaz ve sessiz bir soluk, söylenmemiş bir söz olarak. Siz, benim kanatlı kız kardeşim, şimdi beraberiz seninle ve hayatın senin üzerine çiğ taneleri serpeceği, bana bir kadının göğsündeki bebeği vereceği ikinci gününe dek seninle beraber olacağız.'' Ve hatırlayacağız Siz Kız kardeşim Annemin ilk çocuğu Ellerimde hala bana saçmamı söylediğin yeşil tohumlar Dudaklarım söylememi istediğin şarkılarla mühürlenmiş Sana meyve ya da yankı getirmedim Ellerim kör Dudaklarım kısır Siz Kız kardeşim Dünyayı çok sevdim O da beni çok sevdi Tüm gülümsemelerim onun dudaklarındaydı. Onun tüm gözyaşları da benim gözlerimde. Ama yine de bir sessizlik uçurumu vardı, onun azaltamadığı ve benim üstünden atlayamadığım. Siz, kız kardeşim, benim ölümsüz kız kardeşim, eski şarkıları çocuklarıma söyledim. Ve dinlediler, yüzlerinde bir şaşkınlıkla. Ama belki de yarın şarkıyı unutacaklar. Ve rüzgar, bilmem şarkıyı kime götürecek. Benim olmadığı halde yine de kalbime geldi. Ve bir süre dudaklarımda kaldı. Siz, kız kardeşim. Bunlar gelip geçse de huzurluyum. Çoktan doğmuş olanlara şarkı söylemek yeterliydi. Şarkı benim olmasa da. Siz, kız kardeşim. Kız kardeşim siz. şimdi seninle birim. Artık bir benlik değilim. Duvarlar yıkıldı ve zincirler kırıldı. Sana yükseliyorum siz. Ve birlikte hayatın ikinci gününe dek denizin üzerinde asılı duracağız. Şafak üzerine bir bahçede çiğ taneleri düşürünceye ve bana bir kadının göğsünde bir bebek verinceye dek.